İyi akşamlar, makas dinliyorsunuz. Ee, merhaba Özge. Merhaba Haziran ve merhaba Ece. Evet. <gülüyor> merhaba ikinize de. Bugün e, programı ile açtık. Softa 2007 yılının sonlarında Ece ve Furkan tarafından kuruldu ki e Ece de bizimle bu gece grup üzerine konuşalım dedik. Aslında bir süredir zaten dinlediğimiz, çaldığımız bir albümdü. Ama şimdi hani seni ağırladığımız için de çok mutluyuz. Hoş geldin. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Softa'nın Honoli albüm... Ee, Hunila Ay'ın albümü yakın zamanda çıktı, daha önce başka da şarkıları şarkılara e, klip çekmiştiniz, konserler veriyordunuz ama albüm yeni, ne kadar oldu? Albüm Mayıs ayında çıktı sanırım. Hı -hı. Ee, ama klip biraz daha geç çıktı. Hı -hı. Öncesinde de bir single'ımız vardı. Hı -hı. Bu da ilk uzun soluklu Hı -hı. albümümüz. Ama bilinen ve hani takip edilen bir gruptunuz bundan önce ve sonra en sonunda bir albüm geldi herhalde, öyle oldu değil mi? Aynen öyle oldu, evet. Ee, nasıl kuruldunuz peki? Furkan'la beraber kurduğunuz söyleniyor ama 2007 yılının sonlarında Ankara'da hani çok zaman geçmiş üstünden birçok grup aslında bu süreçte dağılabiliyor albüm yapamıyorlar eğer. Siz nasıl devam ettiniz? Yani şöyle oldu aslında 2007 yılında ilk başladığımız dönemlerde Ankara'ya ben üniversite için gitmiştim. Furkan'la tanıştım. Müzik yapmak için aslında zaten Soft kurduk yani ve böyle müziğe olan ilgimizden, alakamızdan dolayı e, bir şeyler yapalım dedik. Sonra besteler hemen çıkmaya başlayınca bir Roksi Müzik Günleri macerası oldu. Orada o bizim dördüncü konserimiz falandı. E, ama böyle orada bir birincilik aldık. Hemen otomatikman hani bütün bu işte e, insanlara sesimizi duyurabilmek için falan böyle bir vesile olmuş oldu. Oradan UFO'nun klibini çektik. Ama o zamandan beri de bir yandan da böyle... ...mainstream tarafta çok büyük şeyler yapmadık. Yani hmm. Ufak ufak kendi bestelerimizi yapıp... Hani ...bunları da yöneticiyle... ...ortaya çıkartabilmekte zaten hedef. Hmm. de sağ olsun... ...yaptığımız albümü Ankara'da kaydettiğimiz albümü... ...basmak istediler. Onlar sayesinde de... ...dağıtılmış oldu albüm. Bu main, mainstream olmama şeyiniz... ...durumunuz müzikten... ...yani yaptığınız müzikten dolayı mı? bank diyorsunuz bu arada müziğinize. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle salladık diye... <yani. gülüyor> Nereden çıktı bu tarzımız nasıl oturdu biraz anlatabilir misin? Yani biraz şöyle bir durum var aslında böyle tavırda e, ve sahne e, performansında diyebilirim bakıldığında bayağı punk rock bir duruş var. Hı -hı. Ama bir yandan da punk da her zaman böyle alışkın olduğu kadar hani üç akorla olup biten böyle bir dakikalık şarkılar gibi değil de kendi içinde gene böyle değişik trafikleri olan biraz daha saykililik şeylerin de olduğu Hı -hı. falan böyle enteresan yollara gidiyor bazı şarkılar. O yüzden böyle hani, Sayke dedikle punk'ın sanki bir araya gelmiş hali gibi düşündüğümüz için punk sallamasyonu biraz mantıklı ve <gülüyor> <gülüyor> sempatik geldi kendi aramızda. Ee, sanki bu arada Softan'ın e, albümü Hunilay'ın albümü e, şeylerin ne, ne denir? kapak kapakları da çok güzel aslında hani müziğinize <gülüyor> de uyuyor ee, albüm payo Müzik'ten e, çıktı bu arada oradan edinebilirsiniz ayrıca internetten de e, indirebiliyorsunuz iTunes'tan Hakan normal ve Taner Güler'a e, anısına adamışsınız bu arada evet albüm ee, süresinde kaybettik ikisinde e, kesinlikle mp3 dışında da almanızı e, öneririz <gülüyor> e, birer biraz şarkı evet, dinleyelim bugün önce biraz softa dinleyeceğiz sonra hı hı. Ece'nin hani etkilendiği bazı isimleri dinleyeceğiz e, diye planladık. Şimdi klip de çektiğiniz bir şarkı. Hatta klip çektiğiniz iki şarkı dinleyeceğiz. Biri ilk yayınlanan şarkılarınızdan Ufo. Hı hı. Ama ondan önce Bedbaht Ucube'yi dinleyeceğiz. Bu evet. da video çektiğiniz bir şarkı. Sonra tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Hmm. Içinde, kalbur zamanı şimdi bir küçük kız yaşarmış Belirler ülkesinde hem kurt var hem cüdüler hem de bir üvey anne Elmasını da yemiş bile Belir Softa'dan Bedbaht Ucube ve Ufo'yu dinledik. Ee, klip hakkında konuşalım demiştik. Arada şarkılar çalarken Bedbaht Ucube üzerine nasıl çektiniz? Klibi Sen alışıksın kameraya. Birazdan bunu da hani şey yaparız konuşuruz <gülüyor> ayrıca ama. <gülüyor> o ayrı bir konu <gülüyor> ayrı bir konu ama. Bir alışkanlığım var zaten. Yani aslında seviyorum. Sahnede olmayı da seviyorum. Kamera önünde olmayı da enteresan bir şekilde seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ee, Bedbaht Ucube'yi de... Tank Topuklular çekti. Önce onu söyleyeyim yönetmemiz o. Hı hı. Ee, ekibimiz de güzeldi. Peyote ile kardeş bir ekip tarafından gene Peyote'nin desteğiyle de çekildi. Polinesköy'de çektik böyle ormanlık hı. taraflarını. Ve de daha sonra e, parlak bir fikirle Peyote'nin deposunu kullanmaya <gülüyor> karar verdik. Elimizde meşalelerle e, yangın çıktı diye <gülüyor> ihbar almak üzereyken Peyote'den gelip arkadaşlar bitmedi mi hala diye. Böyle <gülüyor> riskleri var tabii ki. Evet. Aynen. Ee, nasıl şarkı yazdığınızı da merak ediyoruz. Hani evet. hep beraber mi yazıyorsunuz? Senin hani Hem süreç nasıl işliyor hem, hem de son ne motivasyonla? Genelde şöyle çok spontane. Yüzde doksan oranda Furkan besteleri yapıyor, ben sözleri yazıyorum diyebiliriz. Ve o anda nasıl çıktıysa öyle kalmasına özen gösteriyoruz. Bu çok iyi ve doğru bir şeyime emin değiliz açıkçası ama sanki işte... ...hep böyle kendi kullandığımız bir şey vardı... Yani ...ruhuna tecavüz etmiş olmayalım... ...hani o anda nasıl geldiyse içinden... ...hakikaten böyle Furkan'ın... ...aklına bir şey gelip kaydettiği o beş dakikalık şeyse... ...ya da üç dakikalık şeyse... ...neredeyse hiç dokunulmadan o şekilde kalıyor... ...ve ben de o... o ...melodinin bana hissettirdiğiyle bir... ...işte vokal melodisi ve sözleri... ...yazıyorum onun üzerine... ...genellikle böyle oluyor arada sırada ama işte hani... ...Furkan'ın e, söz yazdığı... ...ya da işte benim besteye bir şeyler yaptığım falan... ...olabiliyor... Öyle ama çok spontane olmasını tercih ediyoruz genelde. Küfürlü de yazıyorsunuz. Yani hani bu bir risk birçok grup için. Çünkü biz de çalamıyoruz şu anda. Hmm. Hani hiçbir yerde de çalınamayacak. Albümü birçok sanırım bilenler aslında dinleyecekler o şarkıyı. Aynen. Ama bir yandan da bir sürü insan kendini hani ifade edilmiş hissedecek belki de. Sizin için de böyle bir şey mi? Ya da hani... Yani küfür herkesin aslında kullandığı bir şeyken onu o şekilde ifade etmek istiyorsam ona engel olmak çok... ...rahatsız edici geliyor bana. Aklıma o şekilde geldiği zaman öyle yazdım. İşte böyle bir müzikte yani kullanmak çok normal. Evet. Değil, belki de değil mi? Punk rock yapıyorsan bir şekilde. Bana da öyle geliyor ve yani hani bir yerlerde gerçekten... Ya hani falan demek istediğiniz anlar oluyor ve yani onu o müziğin içinde de yapamayacaksak zaten rahatlıktan bahsetmemiz söz konusu bile olamaz gibi geliyor. De zaten her, herkesin üstüne konuştu bir konuyu daha dolaylı söylemek oluyor aslında Hı. küfretmemek gibi evet. bir şey var. Zaten herkes biliyor ne demek istediğini. Aynen öyle. Peki uzaylılardan, ucubelerden falan bahsediyorsun. Hafif hem müziğinizin hem sözlerinizin böyle e, garip bir yanı da var ama çok hani e, çok karanlıkta değil. E, oyun oynayan yerleri var. Sen hani nelerden besleniyorsun? ...ya da nasıl oluyor söz yazma süreci? En çok yine melodiden besleniyorum Hı -hı. aslında. Yani bestenin bana hissettirdiği şey nasıl bir şeye... ...böyle nasıl bir dünya yaratırdı gibi. Hı -hı. Ee, ve de tabii hani etrafımızda olan şeylerden... ...yani gerçekten bir UFO'nun bir gün gelip... Hı -hı. ...bir uzaylı'nın bizi kurtarmasını isteyebilirdim. Veya Hı -hı. da işte ne bileyim yani pastanın üstünden intihar eden... ...bir kızın hikayesi... bed be de mesela Hı -hı. masal kahramanlığı... ...ama hiçbir şey olmuyor yani... elmayı yiyor, zehirlenmiyor, üvey annesi var... ...umrunda değil falan hani böyle... ...hiçbir şey olmuyor. Böyle hepsinde yani böyle biraz fantastik gibi ama... Hı -hı. ...esasında böyle hani... ...her zaman yaşadığımız bazı hisleri... ...böyle komik cümlelerle... Hı -hı. ...anlatmak gibi. Yani gene karamsar ama... Ee, mesela aslında şarkılar da çok yüksek ve enerjik şeyler genelde. Hı -hı. Ama çok kötü, böyle ölümden bahsettiğimiz şarkılar da var yani zangır zungur çaldığımız Hı -hı. bir şarkının içinde Hı -hı. bile. Öyle birazcık nasıl geliyorsa öyle yine spontane Hı -hı. olmasından kaynaklı herhalde. Peki beslendiğin hani müzisyenler ya da hani okuduğun, okumakla hoşlandığın şeyler çok, aklına geliyor mu? Çok var tabii. <gülüyor> yani inanılmaz fazla var. Hı -hı. Yani ama böyle tek bir şey söylemek gibi değil de Hani böyle müziğe başlamana ilham hmm. veren falan ben de şöyle olayım. İlham veren şey 70'lerin İngiltere'sidir herhalde hani punk rock dönemi. Yani onu onları dinleyip hmm. e, ya adamlar ne yapmış falan diyerek büyüdüm kendi adıma. Yani bütün soft da tamamen böyle bir British punk e, hmm. ekoluna ait değildir. Diğer çocuklar biraz daha farklılar. Ama benim en çok o şu an tabii her, çok fazla şey dinliyorum. Yani elektronik hmm. müzik de dinliyorum hani işte... Yani böyle çok enteresan böyle bir Türkçe şeyleri de takip Hı -hı. etmeye çalışıyorum falan. Allah bu elzeynetli. Elzeynetli. Evet aslında bunu da şey yapmak <gülüyor> istiyorum. Bununla ilgili yani, bir şey sormak istiyorum. Hepimiz Tops seviyoruz. <gülüyor> Eliz. Şey. İki şarkı daha dinleyelim Hı -hı. diyorum. Sonra Tabii. devam edelim. Ee, sokakla devam edeceğiz. Şimdi yine bu albümden. Sonra da kısa bir şarkıyla Hunilain. Ee, sonra yine burada olacağız. Ece ile sohbet etmeye devam ediyoruz. Ee, şeyi de konuşalım dedik hani Türkçe müzik dinliyorsun ama çok da fazla yok bu alanda sizin gibi bir grup. Hani hatta peyote çatısından çıkan birçok gruptan da farklı olduğunu söyleyebilir. Hani daha daha dinamik ve daha güncel şeylere ve daha yani genç insanların ilgilenebileceği temalara yönelik bir ilginiz de var. Onları da değerlendiriyorsunuz gibi böyle bir eksiklik var gibi geliyor. Sen neler dinliyorsun Türkiye'den? Öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'den aslında var sevdiğim müzisyenler. Ee, yani isim vereyim mi bilmiyorum. Böyle bir liste yapmak gerekir belki mı? ama hmm. ya mesela hani e, replikas gerçekten buna bir örnektir. Çocukluğumdan beri hatta arkadaşım hmm. geçen gün gittiğimde İzmir'de şey dedi liseden beri Replikasın kaseti bir tane satıyordu onu da Ece hmm. alıyordu falan <gülüyor> <gülüyor> Ya böyle işte babazulaları seviyorum. Hmm. Ee, nasıl diyeyim. Böyle eski Punk gruplarından aslında e, yine sevdiklerim var. İşte Killing'dir, Ayılardır Hı -hı. böyle. E... <gülüyor> Ankaralı olmadığı şey var mı? <gülüyor> ben esasında İzmirliyim Hı -hı. ama e, yani Ankara'da oku, üniversite Hı -hı. okudum. Sonra İstanbul'a geldim. Böyle dinliyoruz, cemiyetle pişiyorum. Hı -hı. Ee, böyle aslında gene aynı şekilde enerjik grupları seviyorum Hı -hı. ama tabii ki böyle çok e, ağır alırbaşlı. Abilerimizden <gülüyor> de sevdiğim e, gruplar var. O dönemlerden kadın vokali ya da kadın müzisyenlerin ağırlığı nedir bu punk ortamında ya da bu bahsettiğin şeyde? Tampon Hatır? vardı bir. Hı -hı. Tampon meşhurdur. Pek yoklar yani. Cemiyette da o... sanırım bir dönem pardon şeyde ofis boydu bir süre kadın, bir kadın vokali, vokali hı. oldu. Hı -hı. Evet ama onun dışında pek yok gibiydi. Olabilir. Peki çevrende müzik yapan kız var mıydı ilk hani başladığın zamanlarda ya da Ankara'da? Yine yoktu galiba aslında yani çok az var birazcık daha müzisyen kadınlar sanki e, okulluluk ya da işte klasikçi daha fazla tanıdığım insan var ama böyle hani işte şey yapalım Allah'a emanet bir müzik yapalım diye cesaret edip de böyle hani sahneye kendini atabilen genelde daha erkekler oluyor öyle bir hani playstation oynamak gibi bir şey çünkü hani grup grup. Hani müzik yapabilmek, erkeklerlesin onlarla zaman geçiriyorsun, işte başka bir şehre konser vermeye gidiyorsun. Böyle bir... Senin açından da sürekli öyle oluyordur herhalde. Tabii, Bütün tabii. grubun sen hariç erkeklerden oluşuyor tabii. aslında. Aynen, yani ona biraz adapte olabilecek böyle birazcık Hı -hı. aslında daha bilmiyorum. Benim genelde müzisyen kız arkadaşlarım da böyle enteresan şeyler falanlar daha böyle... E Ağır kızlardır, Hı -hı. ne bileyim bir şeydir yani ağırlıktan değil tabii ki kastım ama... ...ya yani böyle daha erkek gibi oluyorlar yani onların Hı -hı. arasında adapte olmakla alakalı bir şey sanırım. Hı -hı. Ee, konseriniz en son şeyde, Babilon'da bir konser verdiniz. Hı -hı. Aralık'ta diyordun peyote'de. Aslında konserler sürecek değil mi? Album evet, evet. Için. Aynen. Ee, sahnede nasıl hissediyorsun kendini? <gülüyor> nasıl oluyor konserler? Ya en güzel orada hissediyorum Hı -hı. aslında zaten. Eğer güzel bir konser olursa... E Sesi iyi olursa, seyirciler böyle Hı. keyifli olursa onların keyfin yerine geldiğini görünce zaten bütün olayın prosesiyle alakalı en sevdiğim şey sahnede olmak. Böyle stüdyodur falan hani hepsini geçiyorum. Hı. Şey nasıldı, kok nasıldı bu arada orada da çıktınız? O da çok keyifliydi, güzeldi Hı. açıkçası. Beklediğimden daha da iyiydi. Rahatsız edici tepkiler oluyor musun? Mesela şöyle bir şey okuyorum şimdilik sözlükte. Birisi vokalini beğenmemiş. Hani bir albümde yer alan ama hani... Vokal yapıyorsun bütün albüm ve nasıl bu kadar büyük de, diyelim ki kötüsün hani nasıl bu kadar büyük... Hani neredeyse sana şey gibi bir durum hani hani şu kadın olmasaydı olamış <gülüyor> bir şey olacaktı der gibi ama sadece hani bir albüm iyiliğine da kötüne hani geri vokal ne kadar <gülüyor> ki. ...dedirdiğin ki durum ama daha fazla tepki alıyor olabiliyor bazen kadın müzisyenler hmm. çünkü hani çok alışık olma, olunmayan bir şey zaten hani yapım yapmanı istemedikleri bir şeye kendini hmm. hani Adamışsın gibi. Yani ben billur gibi bir sesim falan yok. Ee, daha ziyade böyle bir, bir duruşla alakalı, bir rahat olmakla alakalı. Ben böyle bir şey sergilemeye çalışıyorum. Hani ta, tavırla alakalı. Onu da yani ben kendi adıma memnunum, grubum memnun. Bunu çok seven insanlar da var ama ya, engel olamayız tabii ki. Bir de şeyin çok etkisi oldu. Ben e, canlı yayına çıkıp şarkı söylediğimde bir tanesi berbat geçti. Hem çok toyluğumdan ya söyleyecek hı hı. bir hı hı. şey yok. Bilmiyordum yani ve e, kendimi duymuyordum ve kötüydü. Kendi grubumla da çıkmamıştım. Hı hı. E, o yüzden de ben on, o, o, o yayının etkisi olduğuna inanıyorum. Hı. Orada izleyen e, hatta o ekstra sözlük o şeyi performans paylaşmışlar altında. Bu kadar e, kötü olabilir mi falan hı. diye. Yani ben de o, o performansı ben de beğenmiyorum mesela meğer. İlgileri varsa bir yani şans kalır. Yani rock grubunda hiçbir zaman vokalistin sesinin iyiliği hani çok yani da fazla evet. tartışma konusu değildir zaten. Ben hani. de yani zaten tartışmıyorum mesela hani iyi bile demiyorum hiçbir Hı. yerde. O başka bir şey bir şey yapmaya çalışıyoruz. Müzik yapmaya çalışıyoruz. Onun içinde ne kadar adapte olduğu ile alakalı bence. Ruhuyla Hı. alakalı. Ki şimdi aslında tam buna çok uygun iki müzisyen <Gülüyor> dinleyeceğiz. <gülüyor> Bu konuda bir ders veren e, Frickerton dinleyeceğiz. Aynen. Önce Noise Doll sonra da X-Ray Specs Albandaj up yours. dinleyeceğiz. dinleyeceğiz. <Gülüyor> Diğer grup elemanlarınla paylaşımlarını hem sahnede, e, gerçi biraz birlikte müzik nasıl yaptınız, müzik yaptığınızdan bahsettim ama... ...sahnede paylaşımınız ya da birlikte nasıl vakit geçiriyorsunuz, birbirinize müzik dinletiyor musunuz ya da parçalar üzerinde anlaşamadığınız değiştirmek istediğiniz yerler oluyor mu? <gülüyor> ee, parçalar üzerinde çok fazla şey değiştirmek istemiyoruz, önce onu söyle söylemiş olayım. Yani herkes tabii ki yani mesela Cumhur Basda nasıl rahat çalmak istiyorsa o öyle çalmakta özgür. Orada herkes ama böyle Beste acaba şöyle mi olsa falan dediğimiz Hı -hı. anlar gelmiyor. Çocuklarla iyi zaman geçiriyoruz. Birazcık kopuz Cumhur Ankara'da, Hı -hı. Ee, Furkan İstanbul'da ama o yollarında uçuyor yani Hı -hı. konserleri Afrika'dan falan gelmek durumunda harika, kalıyor gerçekten. böyle hani haftanın üç günü başka yerlerde <gülüyor> dört beş günü. <gülüyor> Ee, Anıl'da burada Kadıköy'de hmm. <gülüyor> ee, Böyle çok her gün her gün buluşan böyle, Özellikle eskisi kadar böyle sürekli beraber olabilen bir grup değiliz ee, Ama bir araya geldiğimizde hani provaların konserlerimiz olsun Hani keyifli geçiyor Eskiden o... tanışmanın verdiği bir şey var herhalde değil mi? Tabi tabi Temelleri sağlam <gülüyor> Aynen öyle Yani zamanında oturttuğumuz bir şey. şu an hmm. daha yani otomatik hale getirebiliyoruz sadece Ama onu otomatik hale getirirken tabii ki keyif almak önemli Hı hmm. hı o yüzden en azından konserler ve provalar esnasında ne kadar verim alabiliyorsak ona bakmaya çalışıyoruz. Sen bu arada müzik ve diğer işte dizi şeyleriyle çalışmalarıyla diyeyim nasıl götürüyorsunuz? Onu söyleyelim. Ece'nin bir dizi tecrübesi var. Şu anda bir yerde oynuyor musun? Yok hayır. M-U-C-K mi yoksa? Mucuk. Mucuk değil mi? Yazıldığı gibi. Mucuk. Ama çünkü arada bazen noktalar olan versiyonlarını evet. da görüyorum. Müzik umutları cesaret kanatlarıydı diye açmışlar da çünkü. Nasıl? Müzik, Müzik umutları, cesaret kanatlarıydı. <gülüyor> Muhteşemmiş. Çengli'nin şey, galiba Türkçe versiyonuydu. Onlar evet. esinleniyordu. Evet, Tam aynen. öyle. Ben bir, biraz izlemiştim aslında. Tam öyle de değildi ama andırıyordu gibi. Aynen öyle bir esinlenme vardı yönetmende. Yani kafadaki şey onun böyle bir neden olmasın Türkiye'de bunun gibi bir şey üzerinden çıkılmış bir tam bir versiyon gibi değil ama e, yani o teklif de bana esasında softa sayesinde geldi bir, bir nasıl bir dönemdi <gülüyor> aslında çok keyifliydi çünkü çok açıkçası hani ben kendi açımdan düşündüğüm zaman e, bir sürü genç bir iş yapıyorsunuz ortak. Hı -hı. Yani günün 20 saatini falan orada harcamak zorundasınız. Ve biri müzisyen, biri dansçı, biri işte bir şey. Biz kendi aramızda Hı -hı. çok eğlendik yani o sette. Fame gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani herkes bir şeydi. Herkesin bir ilgi Hı -hı. alanı var işte böyle. O yüzden sette çok keyifli geçiyordu. Hı -hı. Yönetmenimiz çok tatlıydı. Bizim kendi aramızda hani hiç, hiçbir problemimiz olmadığı için benim hani olayın Hı -hı. platformuyla alakalı dışarıdan bakınca böyle görünen... ...enteresan bir şey yoktu benim için. Ben keyif oluyordum. Tanınıyor muydum peki? Evet. Sokak. Çocuklar <gülüyor> özellikle. <gülüyor> böyle Ceva'nın içindeki falan... E, ...oyuncakların olduğu Hı. alandan falan geçerli. Sende bir şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir dizine karakteri gibi. <gülüyor> evet. Tanda <Montana> mı? <gülüyor> Hayır. Tekrar <gülüyor> şey... düşünüyor musun yani bu tarz bir şey? Yani oyunculuk ve seslendirme... ...üzerine bir yandan da... Hı. ...böyle dersler almaya başladım şimdi. Aslında istiyorum, sevdiğim de... ...fark ettiğim için, hem yani de yapabilirsem en azından daha hmm. iyi bir şekilde yapayım, hani güzel kodurayım, daha enteresan hmm. şeyler de yapabileyim diye. Yani istiyorum tabii ki. Müzikten para kazanmak imkansız herhalde değil mi? Yani, Yapabilen... <gülüyor> evet, hani yaşamak içinse hmm. imkansız ama işte böyle bir pahalı bir hobi gibi. Hmm. İşte böyle önce çok ekipmanlarınız, her şeyiniz, hmm. işte o konsere gitmeler, gelmeler, provalar, her şeye hmm. bir ciddi bir para harcamanız gerekiyor. Devamında da o gelen paraları artık işte sen havadan gelmiş gözüyle bakarsanız hmm. hani böyle o ne güzel harçlık oldu diyorsunuz. Veyahut da hani önceden zaten yüzlerce katını harcadığınız şeylere hmm. sayıyorsunuz falan gibi. Bu albüm içinize sindi mi diyeceğim. Gerçekten yani hem kayıtlar olsun hem yani şu elimize aldığımız şey çok hoş görünüyor. Bilmiyorum ne, ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederiz. Ee, bu arada e, kapak. ...tasarımı da El Dijital ekibi yaptı... ...onları da söylemiş olayım... Ee, ...yani... ...gayet içimize sindi aslında... ...biz Ankara'da Mars stüdyolarında kaydetmiştik albümü... ...çok olmuştu... Hı hı. Ee, ...o dönem bir mix yapılmıştı ama biz... E, ...albümün... ...basıp yayınlayana kadar çok zaman geçti... ...ve tekrar uğurmamış işte... ...sağolsun orada işte Mars yapımının sahibidir kendisi... ...dedi ki baştan yapalım mı mixleri o esnada biz aslında hard diski kaybettik, kanalları kaybettik falan ama son dakikada tekrar bulundu ve baştan yaptık. O zaman gerçekten çok içimize sindi. Mastering'i de replikastan Burak yaptı. En sonunda böyle her şey bir araya geldiğinde oh dedik. Yani gerçekten artık oldu istediğimiz gibi hani son dakikaya kadar olmayacak, olmayacak gibi geliyordu ama neticede şu an çok memnunuz bütün grupça öyle düşünüyorum çocuklar adına da. Ben şeyi de sormak istiyorum demin soramadım da şu dizi şeyiyle de alakalı bir yerden hani çok bir yandan öyle bir alanda da kalıyorsun hani dizide de oynayabiliyorsun ama aslında hani P.O.T'dan zaten albümünü zeynlandı replikasının albümünde de yani Show TV'de de replikasının albümünde de görülebilecek nadir isimlerden bir tanesindir diye tahmin ediyorum. Evet, galiba. Hı? Galiba. Sen, değil mi? Yani sen ne düşünüyorsun bunu? Gerçi zor bir şey mi yönetmek. Bir yandan da ikisini birbiri birbirinin arasında bir bağlantı kuruyorsun. Softanın performans yaptınız değil mi orada da? Evet. Onun da videosunu izledim ben Evet, evet. Show TV'de Prime Time'da Soft'ta performans. Aynen öyle. <gülüyor> Bitiş sahnesiydi hatta. Son dizinin son bölümüydü. Yani zor bir şey mi ya da hani akıllıca kullanıldığında hani Hı -hı. hatta avantajlı bile olabilecek bir şey mi? Nasıl idare ediyorsun sen? Ben yine burada ekibin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ee, yani içinde olduğum şeyden hiçbir zaman rahatsız olmadım. Mucukki çok bir yandan da eleştirilen bir diziydi. Hani işte Gali'yi çakması Hı -hı. diyen oldu, öyle diyen oldu, böyle diyen oldu. Yani ben... Arkasında durduğum zaman zaten kimse bana gelip hani söyleyecek bir şey yok. <gülüyor> ee, grubum da arkasında durdu ki oraya gelip Hı -hı. orada o performansı barda çalıyormuş gibi söyledik. Hı -hı. Böyle bir bana nedense hiçbir rahatsızlık vermedi. Sonuçta birebir de zaten esasında sizin muhatap olduğunuz insanlar TV'nin toplantı odaları falan olmuyor. Hı -hı. Oraya gidiyorsunuz arkadaşlarınızla, yönetmen tanıdığınızla, sanatçı... Çocuklarla bilmem hani böyle böyle bir ortam var. Ben genç çizgiyiciyim Ay, sanıyorum. Aynen öyle hani o yüzden de beni çok rahatsız etmedi yine başkalarını da rahatsız etmemiş olacak ki peyote sen de sende bir garip bir oyuncusun hani senin albümünü basmak nasıl olur bilmiyorum da demedi işte replikasta teklif ederken dizi durumu belliydi hatta ilk bölümü onlarla beraber izledik falan böyle bir, bir, bir komik bir durum oldu sadece enteresan senin de dizi bir garip falan diye <gülüyor> sohbet oldu bizim aramızda daha ziyade e, iki şarkı daha dinleyelim biz bu arada bu şarkılar geldiği zaman çok mutlu olduk. Şimdi The evet. dinleyeceğiz. Evet, Ece ile benzer şeyler dinlediğimiz için bize harika müzikler <gülüyor> getirdiği <gülüyor> <Evet>. için. <gülüyor> The Typical Girls'u dinleyeceğiz. Ondan sonra bu grubu bizim bizim için de yeni bir şey aslında bu şarkı. Hmm. Traits değil mi? Evet. Traits'ten I Am Homicide'ı dinleyeceğiz. Sonra programı kapatmak üzere burada olacağız yine. Kapatıyoruz e, yavaştan. <gülüyor> e, softayla kapatacağız. Onun öncesinde yeni bir klip daha çekeceksiniz. Onu söyledin. Yaka evet. zamanda hangi şarkı olacak? Öyle düşünüyoruz. E, bilerek pislendimi olmasını düşünüyoruz. Hı -hı. Ama hala Tarafı da yüz değil. Albüm 12 şarkıdan oluşuyor. Peyotü'ye gidip alabilirsiniz albümü. Başka nerelerde bulabilirler? Aslında dağıtılı Tabii. müzik marketlerde, hı -hı. büyük yerlerde bulabiliyorlar şu an. O zaman bayağı Türkiye'de yani gidip herhangi bir yere alabilirler. Evet, evet. Aynen. Ee, Bulamazlarsa da isteyebilirler. Kendi hı -hı. aralarında yollanabiliyor. Hı -hı. Size nasıl ulaşabilirler? Bir Facebook sayfanız var. Oradan bütün konserleri işte videoları duyuru duyuruyorsunuz. Hı -hı. The Soft'a şeklinde. Hı -hı. Yani Soft'a da yaratıp bulabilirler. Hı hı. Twitter'ımız var. Twitter'ınız var. Ee, konser demiştik. Belli bir tarihi var mı yakın zamanda? 14 Aralık Peyote olması ihtimali var. Tam okeyledik mi emin değilim. Ama onu da yine internet sayfalarından duyurduğumuzda haberleri e, olabilir. Sen başka grup hiç kurmayı düşündün mü? Soft'a dışında hani başka şeyler çalışmalar da solo çalışmayı falan hiç düşündün mü? So bir soralım. Solo düşünmüyorum sanırım. Yani böyle bir yine de yapacağım şey grup müziği olur diye düşünüyorum. Hı -hı. Böyle çok tek başıma kendimi ortalara atmak falan gibi bir hissiyatım yok. Elçin Orçun'da bir şey yapmışsın. O da evet. olmuş bayağı. Aynen. Bir de öyle düetler oluyor. Ee, i̇şte replikası oldu. Elçin'in oldu. Elçin çok Hı. yakın arkadaşım. Onunla da bir şeyler yapmayı seviyoruz. Çok alakasız olmamıza rağmen. Yani Hı. ya öyle düet projeleri gibi e, ya da yani yeni bir şeyler olabilir ama yine böyle başkalarından hani beslenerek e, onların fikirlerini alarak Hı -hı. ...yaptığım yeni bir şeyler olabilir. Tamamen farklı bir sanat da olur belki. O yüzden de o yüzden adı farklı olur. Softadan Hı -hı. memnun değilim diye değil yani. <gülüyor> <gülüyor> adının anlamını soralım mı? Şey, <gülüyor> <hep öyle gülüyor> i̇lk soru sonuna soralım. soralım. Peki bu ne demekti bu arada? <gülüyor> Softadan mı geliyor gerçekten? Yani softa medrese öğrencisi Hı -hı. demek diye esas aklımıza geldi. Ama sonradan işte isminin yobaz... ...anlamına gelmiş olması belli bir süre sonra ve bize enteresan geldi. Yani eski zamanların işte aydınları şimdi böyle yobaz olarak aldıklanıyorlar falan diye. Ama çok güzel bir şey. Yani. Evet. Grup ismi olarak da hoş bir şey. Yobaz. Ya, <gülüyor> <Yani Evet>. Çok <gülüyor> kinayeli böyle bir adı var. Aslında hoş seviyoruz biz de yani. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz geldiğin için. Bence <gülüyor> teşekkür ederim. Ee, yine Softa'dan bir şarkıyla ile kapatacağız... Çürük'le e, Ece'ye tekrar hoş ne denir? Teldiğin için çok teşekkür <gülüyor> edeyim bir haftaya yine burada fakat sanırım yalnızca ikimiz. Evet e, bu arada programı kaçıranlar için makaseler.blogspot'ta da programı kaydını bulabilirsiniz. Belki son anda açan vardır. <gülüyor> <gülüyor> haftaya görüşmek dileğiyle. İyi geceler.